Alhamdulillah, kendi hedana lâha da. Vema kurnal nhejdi alâl anhedan Allah. Vma tevfiqimât illâ bilâh. Lâqad jaaet rüşulü rabbina al-hak. Cüllu ala Muhammed. Allahumü cüllu ala. Cüllu ala tabiül bînül Muhammed. Allahumü Sallu ala şefi'i Zunubina Muhammed Allahumma salli ala seyidina Muhammed Bismillahirrahmanirrahim A'udhu billahi Semih ala min ash-shaytani r-rajim Rabbi a'udhu B'ne mezat-i şeyatin ve a'udhu b'ne rabben yahtorun Bismillahirrahmanirrahim Kullu men aleyhâ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 وَدَفَعَتُ عَنْكُمُ السُّوَ اَمْ لَا حَوْلَ وَلَا قُوْوَةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَل۪ي الْعَل۪ي الْعَظ۪يمِ Dersimiz 54 farzdan 17. farz beyanındadır. Rabbimiz mükellef bulunduğumuz bütün vazifeleri bir hakkı nifaya muvaffak eylesin.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 bir ilim tahsil edeyim. Bir ayet hadis öğreneyim. Bir farz öğreneyim. Ben niye yaratıldım? Niye yaşatılıyorum? Ahirete çıkacağım. Hesap vereceğim. Mavi kitap ne oldu? Kitap? Kitabı getirin dedim. Mavi bir kitabım var. <gülüyor> Kitapçısız iş durulmaz. Devamlı kitaba bakacağız. İlim üzere olacağız ondan sonra. Bana diyorlar sen konuşurken eline bir şey alıyorsun, işte kitaba bakıyorsun. Şudur budur. E ne yapayım? Kitaba bakmadan olur mu bu iş? Ezberimize ne kadar bir şey kalsa hata payı var. Yine mutlaka önümüzde kitap açık olması lazım. allah Teala bizi kendi kitabından ve dostların kitaplarından ayırmasın. mahrum etmesin. Amin. Şimdi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 Allah'a ortak koşan, Kur'an'ı kabul etmeyen, hadisi kabul etmeyen, tefsir kabul etmeyen, fıkıh, akait, tasavvuf kabul etmeyen, İslam'ın zaruri meselelerine inanmayan, inkar eden, bunlar müşrik. İlla puta tapması lazım değil. Helala haram dese şirket düşer. Harama helal dese şirket düşer. Ya. Millet böyle konuş. Cahil, cahil. cahil. Allah'ın evrine itiraz. Allah'ın farzına, vacibine, Muhalefet ne iştir ya? Keçen çıkmış ziraat odalarının bir sesi. Ya hayvancılık zorla zora girdi işte hayvan yok memlekette falan ne olacak? Bu sene kurban kesmeyin. Allah. Dese ne ki şimdi et yemeyin, kurbanda kesip yeriz. Madem hayvancılık yok teki et yemeyin. Şimdi dese ki hayvan Kesmeyin. Şu anda kasaplar et yemeyin dese Türkiye ayağa kalkar. Ama kalkıp diyor ki bu sene kurban kesmeyin, başka hayır yapar. Bir kişi demiyor ki sen Allah'ın "Venhar kurban kes" emrine nasıl karışıyorsun? Bir kişi demiyor ya. Bu ne kadar sessizlik var ya? Bir ben mi Borozancı başıyım? Herkes herkes sustu bana mı kaldı herkese cevap vermek? Bu kadar nasıl baş edeceğiz biz? Niye sen Allah'ın emrine itiraz ediyorsun ya? Yok %20'si hayvanların kurban Bayramı'nda kesiliyormuş. Elhamdülillah. Buradan hoşuma gitti. Yani Türkiye'deki hayvanların %20'si kurbanda gidiyormuş. Bu iyi bir şey. Milletin Müslüman olduğunu gösteriyor. Kurban Allah'ın emridir. Allah o zaman kesin, yeyin, dağıtın diye emrediyor. Şimdi et yeyin diye bir ayet yok ki. Şimdi ye mi? Ya Allah'ın emrettiğine muhalefet etmek için illa bir mevzu çıkaracaklar ya. Bir kişi de demiyor ki kardeşim 12 ayet yemek diye ayette farz yok. Kurban bayram günü hayvan kesmek emrediliyor. Demek ki o kesildiğince atacak halin yok, yiyeceksin. O vakit yiyin diyor. Yani itikat bozukluğu var. Kainat yaradan Allah'ın emrine hemen bir akıl mantık yürütüp karşı geliyor adam ya. Müslüman değilsin desin, seni mahkemeye verir halimelik yapmayalım. Rabbimize karşı iç razı olmayalım. İslamiyet hiç büyük birine itiraz edilemez. Aklın alır, ne mutlu. Aklım almıyor. Aklım almıyorsa imanım alıyor. Kalbim alıyor. Her şey akılla mantıkla çözülmez ki. Nerede kaldı ki İslamiyetin bütün emirleri aklı mantığa uygundur? Hikmete muvafıktır. Ama aklı sağlam olacak ki bunu anlasın. Aklı hastalıklı olan, midesi safrası olan gibi. Ağzı avu gibi acı olan, midesinde rahatsızlık olan, acı sular ağzına dolan, ona helva da versen acı der. Yani onun tat alması muteber değil. Aklı nefsinin elinden kurtulmuş olacak. O akıl sahibi İslamiyet'i anlıyor. Allah bize ne kadar İslamiyet'i kolay anlatıyor elhamdülillah.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 onun anlayacağı hale çevireceğiz. Böyle bir din olmaz. Kullar Allah'a inanmak, itaat etmek mecburiyetindedir. Allah-u Teala onlara uygun hareket, uygun hüküm koymak mecburiyetinde değildir. Ama yine de Rabbim onlara uygun hükümler koyuyor. Fakat nefis anlamıyor ki onu. O illa iç içeceğim, kumar oynayacağım, zina edeceğim. Niye bunlar yasak ediliyor? Orada takıldı kaldı.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 Nerede bu kadar adam geldi geçtiler buralardan? Şimdi nöbet bizde. Biz de geçiyoruz, gidiyoruz. Buralar bize mi kalacak? Bizim onlara neler yaptığımız size iyice belirdi. Bu kadar Kur'an'da yazılıyor helak edilen ümmetler. Tarih bunlar beyan ediyor. Biz size misaller açıkladık. Beyan ettik. Tarbiye metaller beyan ettik, bu kadar ayetler, hadisler, alimler gönderdik. E ne oldu? Siz niye bir almadınız? Ölürken diyor adama. Adam diyor beni geciktir. Mevlada buyuruyor ki böyle böyle böyle. Daha ne diyebilirsin Allah? A? Size vaaz dinleyecek kadar ömür vermedik mi? İlim okuyacak kadar ömür vermedik mi? Amel edecek kadar sağlık saat vermedik mi? E ne yaptınız?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 Şimdi onun hesabını yap. Hatta yarın sabah da çıkamayabilirim. Yatarken istiğfarlarımı yapayım, kelime-i şehadetlerimi yapayım. Dualarım kitabında yatmadan evvel okunacaklar var. O dualarım kitabında da neler var onda? Yatmadan evvel okunacaklar. Yatan kenarında onu tutmak lazım. Herkes ezbere kalmıyor. O bahisten onları okumak lazım. Ondan sonra ruhuna Allah teslim et.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 Onu bile düşünme. Ondan evvel ölüm gelebilir. Ondan evvel. Ne bu hadis-i şerifte? "Fela <gülüyor> sabah. Akşama vardın. Elhamdülillah mübarek Cuma gecesine kavuştuk. Hem de Haram aydayız. Değil mi? Zilkade ayındayız. Minaarbaatun <gülüyor> hurum. Dört tane Haram ay var. Zelkettiyün <gülüyor> ulkayyem. Allah'ın dost doğru dini hesabı budur. "Fela zlimu fi'nnefusikum." Sakın haram aylarda nefislerinize zulmetmeyin. Yani günah işlemeyin. Günahlar da katlanıyor, cevaplar da katlanıyor. Bu haram aydayız. Zülkade ayı girdi. Zülkade, Züleccen Muharrem. Şimdi üç ay peş peşe haram ay. Önümüzdeki ay hac ayı. Senenin son ayı. Sonra Muharrem Şerif geliyor, Hidri yılbaşımız. Hep haram aylar. Bir tanesi de Recep-i Şerif'tir. O tektir. Allah'ım kavuştursun. Amin. Amin. Sakın nefislerinize zulmetmeyin bu aylarda. Niye? Ben bunları yasaklı yaptım. Ne gibi? Kabe'yi, mescidi haram yaptım. Haram hürmetli, yasaklı. Mekke'yi harem-i şerif yaptım. Oranın otu koparılmaz. Av hayvanı avlanılmaz. Babanın katilini görsen dokunulmaz. Yasak. İşte şimdi bu ayı haram ay. Ayın tamamı haram. Aynı şimdi Kabe'nin Mekke'nin haremine giren nasılsa, bu da şimdi bütün dünya ha harem oldu. Zaman bakımından. O mekan bakımından. Bu zaman bakımından. Kendinize zulmetmeyin. Günahlarınızdan tevbe edin. İstiğfar edin. Efendim, kat kat oluyor şimdi. Bir dergide, Arifan dergisinde baksanız göreceksiniz. Oruçlarını yazıyoruz. Efendim bazı namazlarını yazıyoruz. Ben sâme şehrin haram el gâmîse vel cümâte ve s-sebte ibadete tisâmiyetsin. Bugün perşembe oruç tutsa, yarın cuma da oruç tutsa, öbür gün cumartesi oruç tutsa. Harama yorucudur bu. Her kim haram ayda üç gün perşembe, cuma, cumartesi oruç tutsa, Rabbim ona dokuz yüz sene sıralı ibadet yapmış cevabı yazar. Dokuz yüz sene. Sonra hatta bu bu hadisin ravisi öyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den duymadıysam kulağım sağır olsun dedi. Bir rivat iki sene ibadet cevabı var. 900 sene ne demek ya? Kimin ömrü var 900 sene? Sıralı ibadet yapma kimin gücü var? E i̇şte katlamalar var. Haram ayda oruçta bak katlama var. Zikirlerde fazilet var. Bu ayların sohbetine fazilet var. Haram ay bunlar. Bir gün oruç tutsa normal haram aydan bir gün oruç tutsa başkalarından bir ay kadar. Bir gün bir aya tekabül ediyor. öyle fazl-ı kerem var, lütuf var. Hep bizi kazandırmak için bu ayları tayin etti. Bunlar mevsimlerdir. Ticaret mevsimleri. Bunda yatan zarar eder. Haram ay geldi. Rabbim zulmetmeyin.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 Kazabından azabından muhafaza ilecek. Herkes fani. Bu karar verildi. Bir kişi canlı kalmayacak. Kullu nefsindi daha Her canlı ölüm tadacak. Can taşıyan her hayvan, her mahluk. Ve inna matüf kıyame. Ücretlerinizi kıyamet günü bol bol alacaksınız. İnanmıyor musunuz?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 aşağı gel. Femen zuhzuhan-i nar ve cennete Kim cehennemden uzaklaştırılıp da cehenneme girdirilirse işte o kurtuldu. Nasıl kurtuldu? Artık ötesinde kurtuluş yok. Tamam. Yapsa dünya. Kanserden kurtuldu. Sanki ölümden kurtuldu. Kadın kanserden yeni kurtulmuş, trafik kazasına gitti.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 Hiçbir kurtuluş değil. Mevla buyuruyor ki kim cehennemden uzaklaştırılır, uzak tutulur da cennete sokulursa o kurtuldu. Fakat hayat dünya illa meta ve gurur. Bu dünya hayatı ancak ve ancak aldatıcı bir eşyadır. E dünya teğrur ve tezur ve temurr aldatır, yapacağını yapar vereceği zararı verir sonra adamı bırakır gider. Dünya böyle bela. Yüdüniye tekulü bimeli fiha haddari haddari min batshi ve fedki. Fala yagrur kumu husnü btsami. Fakoli mudhikun vel fiulümbükhi. Allah dostlarının beldelerinden diyor. O dünya var ya diyor? Ağzının dolusuyla bağırıyor çağırıyor ama duyan yok. Ne diyor?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 İnma adi dünya metağul ghrur, ghrur men yastifi ha, hamızafat devlemelı gıyb, felakı saatı lti antifi ha. İmam Rabbani mektubu. Dünyaya aldatıcı bir eşyadır. e sünger gibi bir şey böyle. Hani şey var ya, sofralar falan şeyleri silerle böyle süngerler var. Dünya metağul sünger demek. Böyle bir şey yani. Bu da basit bir şey. Aldanan kimdir?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 Hazreti Ömer Efendimiz radıyallahu anh. Ağlardı, ağlardı, ağlardı. Dediler ya Ömer muhbir sadık sallallahu aleyhi ve her haberi doğru olan kainat efendisi senin cennetlik olduğuna söz verdi. Aşire-i mübeşşeredensin. Cennetle müjdelenen on kişiden birisin. Sen niye ağlıyorsun? Ne buyurdu? Buyurdu ki ben şundan hep endişe ediyorum.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 Hangi dert vadisinde bolsanız, oralara düşseniz, tarafınıza bakmam Allah buyuruyor. Ama derdiniz benim rızam olursa, diğer dertlerinize ben imdad ederim. Ben yetişirim Allah buyuruyor. Celle şalim. Celle şalim. Onun için ne buyurdu? Sallallahu aleyhi ve sellem. Ektirû <gülüyor> zat Lezzetleri kırıp geçiren ölümü çok hatırlayın. Ölümü çok anın. Ayşe annemiz sordu. Şehitlerle beraber mahşere çıkacak var mıdır? Şehit olmadığı halde. Resulullah buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Ne amevet vardır. Kimdir o? Ben yezkırul mevt fil yevmmel leyle. 20 ne merrofi. Rivatin khamsen Bir gün bir gecede, 24 saat zarfında ölümü 20 kere hatırına getiren, bir rivat 25 kere, ihtiyatın 25 kere. İyi alalım. 25 kere ölüm düşünen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 ben senin beyazlayacak kadar yaşatmadın mı seni? ne Beyazladıktan sonra daha ne kaşındın? Ama adam da diyor hocam efendi benim de irsi 20 yaşında beyazlıyorum. Oğlum ne yapalım? Fren yap. Fren yap. E bu adam atmış oldu hala beyazlamadı. Ne beyazlamadı? Boyuyor. <gülüyor> siyah boyuyor siyah. Yandı n'do. X siyah boyayan firaundur. Haram.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 İyi hatırlıyorum. 25 kere ne diyor? Ya Rabbi, ölümümü de mübarek eyle, ölümümden sonrasını da mübarek eyle. Allah Allah. Mübarek demek bereketli, hayırlı eyle yani. Amin. bu Allah. dua yapalım. İnşallah. on sonra üç kere de şey var. Onu oraya yazmamıştım. Evrat Baye de var. Lam kabri. Ya Rabbi, kabrimde yalnızlığımı gider. Yalnızlık hissine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 senin anan şöyle, senin baban böyle. Allah Allah. Onun için diyor ki, kitapta gördüm diyor ki, kadına anan şöyle, kardeşim böyle demeyin diyor. O da senin ananın baban nakonunca. Kavganın çoğu oradan çıkar. Kardeşin şöyle, şu böyle, bu böyle. Allah Allah. Sen kendine bak ya. Onun için en iyi yoldaş, en iyisi. iman ve ameli salihtir. Mezarda lazım olacak. Bu cemaatler, sohbetler, bu zikir halkaları bunlar hep kabirde insana yoldaş olur. Men isteme ayetimmin kitabilla. Kanello nuran ve derece. Kıyamet günü. Bir ayet dinlesediy bu kaç ayet okuduk burada? Bir ayet dinlesediyor kabrinde nur olur diyor. Kıyamet gün derecesi hali olur. Onun için karımız bu işte. Ne kaparsak kâr. Siz de geliyorsunuz, ben de mecbur vaz ediyorum zorla. Yoksa yatacağım. Yani böyle hastayım.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 sizin uzaktan yakından gelmenizden Allah bana da bir gayret veriyor işte de bu meclisler devam ediyor İnşallah pazar günü şifa şerif var değil mi başladık ne feyizli ders ya ne feyizli ders ya hiç öyle bir ilim bir yerde yok ne ayetler ne hadisler ikindi namazını mütakip eden hanım kardeşler de geliyor aşağıda onlara ayrılmış koca yer var hanımlar da geliyor erkekler de geliyor Allah ayırmasın bu derslerden Abi, bitirelim ölmeden bitirelim inşallah ölümü çok hatırlayın bu dua yapın 25 kere okuyun ölümü düşünün kabirle ilgili benim bir sohbetim vardı 2 cd var orada 2 saat 3 saatlik sohbet onu mesela ben diyordum arabada şurada burada hep onu dinleyin yani her gün onu dinlesen 25 değil 50 kere ölümü hatırlarsın onu dinledin mi de Hiçbir şey, keyfin kalmaz. Hanım dese ki, araba alalım. Cık, bırak ya, ölüm var, kabir var. Ah. <gülüyor> Kadın da diyecek ki, kimsenin iti, bozuyor böyle moralini ya. O, Faali malum. Hemen gelip bana, ulan bu cübbeli hoca, görüyor musun böyle? Milleti böyle yapar, kendisi bilmem ne yapar. Ne yapıyorum? Kendim ne yapıyorum? Sabahtan geldim, yediden beri tefsirdeyim. He, tefsir yazıyorum, kitapları yazıyorum benim ilimle uğraşıyorum. Ne yapıyorum yani? Ben? Beni ne zannediyorlar biliyor musun? Oo. Bir oturma, bir öküz yer zannediyorlar. Ben. Ondan sonra şuruplar, şerbetler, keyifler, zevkler, yan gel, yat sabah, uyu akşama kadar uyu Beni öyle zannediyorlar. Allah Allah! Hiç öyle bir alamet de yok. Nereden bunları böyle millete uyduruyorlar ya? La havle ve la Bizim önümüzde ölüm var. Sıralı düşünüyoruz. Yani ya hindi düşünüyor hindi. Cennet cehennemle mesul değil. Hindi düşünüyor ya. Değil mi? E, peki sen Nasrattin Hoca Hindi papağandan daha pahalıya sattı. Tabi. Adam papağan satıyor bilmem kaçıya konuşuyormuş. Bu, bu dedi bundan iki kat para. Niye? Bu düşünüyor dedi. <gülüyor> Nasrattin Hoca Tabi.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 melibku çok az külçünler çok fazla ağlasınlar ağlasınlar Kur'an-ı Kerim emrediyor ağlasınlar cezaen bima kan bu, yaptıkları suçlar var günahlar var nasıl ağlamayacak Adem Aleyhisselam dünyaya indiği vakitte 300 sene başını utancından Allah'a isyan ettim diye bir zelleden sebep başını semaya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 Ölüm var, ahiret var, düşünmek lazım. Ne buyuruyor? Benim bildiklerimi bilseydiniz, keyfiniz kaçar. Levte alemu'l Ma Hayvanlar diyor, insanın anladığı manada ölümün ne olduğunu bilseydiler, bir tane hayvanda et bulup da yiyemezdiniz. Çünkü Ya dertli adamda ya bağlamaz. Dert varsa kilo olmaz.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 hanımları bunu fark edemezdiler 20 sene hiç riya yok devamlı Allah ile beraber ama tabi hanımın hakkını da vereceksin çocuğun hakkını da vereceksin yani onu ona yansıtıp da milletin moralini boz diye bir şey yok eğer Allah ile aranda bir hal varsa onu gizle ondan sonra hanım senden para istedi o da başka bir ihtiyacı var nefiste ihtiyacı var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 34-J 1991 34-J 1991 Ahudijib diyorlar. Zaruri acil alınması lazım. Kardeşimiz buradaysa ilgilensek. Şimdi evet dostlar böyle korktular. Ağladılar. Sızladılar. Ya. Ali bin Hüseyin Hazretleri Radıyallahu Anhuma, Hazret Hüseyin'in oğul. Zeynel Abidin. O kadar ağlardı. O kadar ağlardı. Esmai Rahimeullah. Esmai büyük lügatçı. Eşsiz alim. İmam Şafii derdi, İmam Esmai'nin ibaresinden daha güzel ibare Araplarda kimse okuyamaz. Öyle güzel konuşurum. Lügat imamlarından O, Hazreti Zeynel Abidi'nin yanındaydı. Dedi efendim, bu nedir? Siz ehli beysiniz, Allah sizi tertemiz etmiş. Bu kadar ağlamak, bu kadar feryat figandır. Dedi ya asmai hayhat. Ne garantimiz var dedi. İnna Allah halakal cennete limene ta'ahu velev kana abdan habeshiya ve halakannara limen asah velev kana meliken kurashiya ceza verdi. Allah cenneti kime yarattı? Habeşli köle de olsa kendisine itaat eden kimse cennet onundur. Kureyşli hükümdar olsun, kral padişah olsun, kim Allah'a şşan ederse, cehennem onundur. Onun için ben nasıl ağlamayayım dedi. Ben Resulullah'ın torunuyum. Sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'a şşan edersem kurtulamam dedi. Böyle düşündüler. Böyle ağladılar, böyle yalvardılar. Allah'ın dostları. Evet. İnşallah bu ölüm Düşüncesi bizi kaplayacak ve hazırlık başlayacak. Ölmeden Rabbim Azrail gönderdiğinde bizi hazır ve müteyakkız, uyanık vaziyette bulacak. İnşallah. Resulullah sallallahu aleyhi ve e soruldu. Müminlerin en uyanığı kimdir? En akıllı, en zeki mümin kimdir? Ondan akıllı yok. Buyurdu. Ekterum lil mevti zikra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 Efendazetleri mübarek. Pazar gün icazetteydik elhamdülillah. Evet. 3 saat durdu mübarek. 3 saat millet onunla beraber oturdu. Böyle. Baktığım vakit hemen Allah aklına geliyor. Nuru ilahidir. Evet. İşte alamet. Vel isti'dad lil mevt kablen nuzuli. Bir de ölüm gelmeden evvel ölüme hazırlanma.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 Şimdi, kısaca dualar edeceğiz. Ha dünya sevgisi, kalbinizden çıksın istiyorsanız, bak burada bir sohbet cd'si koymuşlar. Orada efendim, bizim sohbetlerden bunu buraya arz etmişler. Dünya sevgisi, Allah kalplerimizden ihraç eylesin. Tamamen çıkartsın. Zerre bırakmasın, nebze bırakmasın. Hop bu dünyara şükürlü katıya. Dünya sevgisi, bütün günahların başı. Faizin, zinanın, içkinin, kumar. ne kadar günah var, hepsi dünya sevgisi. Dünyayı sevmeyen Allah'a isyan etmez. Dünya Allah'a isyan ettiriyor. Onun için Allah rahmetiyle bir defa nazar etmemiş, hiç ona itibar etmemiş, hiç değer vermemiş. Onun için kafirlere bu kadar dünyayı vermiş. En sevmediklerine en fazla dünyayı vermiş. Çünkü üzerine kadar sivrisine kanadı kadar itibar etse, kafire bir yudum su vermeyecek, değerli diye. Ama o kadar değersiz ki, çoğunu kavurlara vermiş. Bunda bizim onlara ortak olmam tabi gerek yok. Ama güçlü olalım, silahımızı kendimiz yapalım. Müslüman hükümetler olarak, devletler olarak, İslam alemi güçlü olur. O başka. O başka. Ama gavurlar gibi filmler, tiyatralar, şarkılar bize ne ondan? Onlar dünyacı. O bize lazım değil. Biz de ahiret adamıyız. İnşallah. Evet. Bu dünya sevgisi. Bu sohbeti dinleyin. Dinletin insanlara. istifade olur, fayda olur. İnşallah. Rahman. Şimdi birkaç hususta ilanımız var. 24 Ekim efendim pazar Atatürköy kapalı spor salonunda buluşuyoruz inşallah. Üstadımız Hacı Mahmut Efendi Hazretleri'ne İslam'a üstün hizmet ödülü vermek istedi Hindistan'dan alimler heyeti. Sonra dünyanın 42 ülkesinden 42 ülkeden alimler gelmek istediler. Evet bunlar bu size dağıtılacak kapıda değil mi? Burada da yazılıyor. Efendim dışarıda da bu size çıkarken Marifet Derneği, Efendi Hazretlerimizin orada kurulan bir dernektir. O dernek tertipliyor. Krakisi de gösterilmiş. Sinan Erdem spor salonunda inşallahurrahman Abdusamed'in oğlu geliyor. Meşhur Abdusamed'in oğlu. Kur'an okuyacak inşallah. Konuşmalar var inşallah. Ondan sonra efendim, Efendi Hazretlerimizin orada teşrif edecek, buyuracak. 400 küsur alim, dünyanın en büyük alimleri, dünyanın en büyük alimleri geliyor inşallah. Seyitler, veliler, Evliyaullah zatlar geliyor. Böyle bir şey daha Türkiye görmemiş. Ha, görmemiş. Daha da göremez. Böyle bir cemaat toplanacak inşallah. Şimdi efendim Şirin evler Ataköy durağında inip, beş dakikada Allah için yürürsünüz. Yolları çok kapatmayalım. Mümkün mertebe metroları falan kullanalım ki herkes arabasıyla gelmeye kalkmasın. Yani alimler içeri giremez. Büyük izdiham olur. Saat yedide Akşam namazını hemen mütakiben ama salon 3'te açılacak tabii. Yer bulmak isteyenler, erken gidenler oluyor. Sa salon 3'te açılacak. Buraya hepiniz insanları davet edin. Dışarıda da geniş yerler var. Çadırlar da kurulacak. 4000 metre çadır. Her yer çadırla. İçerisi zaten 20 bin kişilik. Dışarılarda bütün imkanlar olacak inşallah. Allah için adım atalım. Ne var? Kadınlar ayrı giriş yerleri. Erkeklerin ayrı. Şimdi bazıları yok efendim... E, salonlara gitmeyelim yok şunu yapalım bunu yapalım diye böyle bir şeyler fitne çıkarıyorlar bunların derdi efendi hazretlerimizle ilgili bu gibi toplantıları protesto edip boykot edip efendi hazretlerinin efendim razı olduğu bu gibi organizeleri efendim ne yapmak insanların gözünden düşürmek size bir ilan yapıyorum kadınlar da iyi dinlesin kadın hocalar da iyi dinlesin erkekler de dinlesin Allah için. Bak evvelsi gün efendi hazinin yanındaydım. Dün yine yanındaydım. Bayağı bir meseleler var. Çağrılıyorum. Gidiyorum. Hepsine şahit oluyorum. Aklım başımda. Her şeyin farkındayım. Yani Allah'ın izniyle kan kandırılacak kadar bir ahmak biri değilim. Yani bunu nereden uyduruyorlar? Bir adam efendinin camisinde imam oldu diye veya Mahmut Osmanoğlu'nun soyadını tutturdu diye. Amcasının oğludur veya şudur veya budur diye. Veyahut efendim ben ondan okudum, ona bağlıyım diye. Kim olursa olsun, hangi vasıflı olursa olsun. Efendi Hazretleri adına konuşma yetkisine sahip midir? Değilir. Ancak efendi bir şey buyurursa onu nakledebilir. Öyle mi? Ben size bu kadar ilan ve nakil yapıyorum. Bak o icazeti naklettim, geldiniz. Efendi Hazretleri orada mıydı? Mutlu oldu mu? Gördünüz ekrandan bu kadar feyizli E biz bunu uyduruyor muyuz? Kendi istiyor, böyle olsun böyle yapıyoruz. E şimdi yani bunları lütfen yanlış anlamayalım. Kimsenin efendi adına konuşma etkisi yok. Yok efendim salonlara gitmeyin. Camiler daha sevap. Ya hangi cami alacak yüz bin kişiyi? O zaman hangi diyanet izin verir böyle bir şeye? Hangi cami alacak bunu? Efendi Hazretleri'ne soruldu. Ben yanındayım. Dedler Efendi Hazretleri böyle böyle büyük salon tutulacak. Çok kalabalık olacağı için izniniz var mı? Var buyur camiler almadığı için burada olsun. Buna kendisi izin verdi. E bu kadar dünyadan İslam alemi gelecek. Otobüs otobüs, vilayetler akın edecek, gelecek. E milleti sokaktan bırak. Ne yapacağız yani? Hangi cami alır bunu ya? E bundan dolayıdır ki, efendim, efendi adetlerinin izni var, rızası var. Ne zaman gelecek alimler? Sıralı onları soruyor. Onları bekliyor. Bu toplantıda İslam'a çok büyük hizmeti oldu. Hala da oluyor. Allah hizmetlerini daim etsin. Mahşer sabahına kadar kaim etsin. Allah çekemeyenleri efendim ona karşı böyle hareket düşünenler varsa Allah ıslah etsin. Hâin. İslaha mukadder olmayanların şerrinden muhafaza etsin. Hâin. Yani ümmeti fitneye boğmanın bir üzümü yok. Efendi Hazretleri varsa bir yerde hala oraya gidilmeyin, gidilmeyecek diyorsa bir adam anlayın ki haindir. Efendi orada varken oraya gidilmeyecek diyen haindir. Kadın hoca da olsa, erkek hoca da olsa haindir. Allah bunları ıslah etsin. Yani efendiye karşı bu direnişin nedir manası? Sultan sağ. Başımızda duruyor. Her şeyin farkında. Her dakika keramet gösteriyor. Yanına gidiyoruz. Aklımız şaşıyor ya. Kapıdakini söylüyor. Geleni söylüyor. Şu kapıda gelmiş diyor. Her şeyden haberi var. Manen. Bu Allah'ın bir velisi bir. Gavs Hazretleri'dir. Bu zatı böyle normal insan gibi. Efendim. Ona bir şey diyorlarmış. O da tamam diyormuş. Ya öyle normal bir insan mı? Hadi tamam. Gel seni de götüreyim de bir şeye tamam dedirdi. Böyle olur mu ya? Allah'ın razı olmadığı işe efendi razı olur mu ya? Onun için aman aldanmayın, aldatılmayın. Her tarafta ilanlarınızı yapın. Bu broşürleri de dağıtın. Efendi Hazretlerimizin kanatları altında yüzlerce binlerce alimin, velinin huzurunda inşallah çok feyizli bir efendim ee, sunum olacak inşallah, sohbet olacak inşallah. Allah efendi hazinlerimizden ayırmasın dünyada ahirette. Bunu söylüyoruz. Ayrıca şunu du duyuralım. Geçen beyan dergisi ve dergisi dergisiyle ilgili bir konuşma yaptım. Bu konuşmadan dolayı yetkililer bizden görüşmek istediler. Biz de bu görüşmeyi kabul ettik. Burada birkaç saat görüştük. İşte efendim yanlış anlar. Şöyle oldu, böyle oldu. Biz de bazı durumları izah ettik Onlar izah etti. Şu andaki efendim burada bir yanlış anlaşılma var. Hani biz dedik bir terör risk demedik. Ama terörle irtibatı olan, insanlarla irtibatları olanlar var. Ben isim verdim mi? Gövermedim evet. ama birileri üstüne aldık. Tehlikeli bağlantılarımız yoktur. Biz bunları devraldık, yeni aldık dediler. Biz bu durumu size duyuruyoruz. Ondan dolayıdır ki bu yanlış anlaşılmaya son veriyoruz. Ama Arifan dergisiyle alakası yok. Arifan ayrı, öbür dergiler ayrı. Elü Sünnet üzere hizmet edenlerin hepsinden Allah razı olsun. Ama elü Sünnet'e fitne karıştırmak isteyenlerin Allah şerrinde muhafaza buyursun. Bu şekilde bu ilanımızda yapalım. Bir yanlış anlama olmasın. El değişme var. Bir efendim yeni bir dönüşüm var. Ondan dolayı inşallah bir yanlış olmayacağına dair bize söz verdiler, garanti verdiler. Yazılarında elü Sünnet'e muhalif ve böyle fitneci bir haberler çıkmayacak dediler. Biz de ondan dolayı bu yanlış anlaşılmayı düzeltmiş oluyoruz bu şekilde. E zaten siz ehli sünnet insanlarsınız. Yanlış böyle ilanlar bir şeyler olsa siz de anlıyorsunuz. Ama Arvan dergisi kendi başınadır, müstakildir. Hiçbir kurumla, kuruluşla irtibatı yoktur. Tek başınadır. Başka bir e, dergiyle irtibatı yoktur. Bunu da bu şekilde duyurmuş olalım. Ümraniye'de şube açıldı. Ümraniye'de Arifan, İmam-ı Azam camisi var orada. Dergide görürsünüz. İmam-ı Azam camisinin hemen karşısında büyük bir şube açıldı. Allah Arifan'ın şubelerini çoğaltsın inşallah. Her yerde bu kitaplar, bu hizmetler ulaşsın. İnşallah rahman Dergiye de sahip çıkın. Efendi Hazretlerimizin hayatını okudunuz inşallah. Güzel kısa da olsa, şimdi yüz elli sayfa kitap çıkıyor. Efendi Hazretleri hakkında. O da baskıda. O gece Sinan Erdem'e yetişecek inşallah. Efendim Dergiyle bu şekilde amel edin. rahman. Allah Teala faziletlerinden mahrum eylemesin. Özellikle bu sondaki dualar ve zikirler, bunların havası bunları yazıyoruz, yazıyoruz. Bakmıyorlar, okumuyorlar. Ondan sonra bize çareler soruyorlar. Bunlardan mutlaka istifade edin. İnşallah. Bakın şunu dinleyin. 64. sayfede İdris Aleyhisselam'a öğretilen 9. i̇sm Şerif Yasamadım in gayri şebi, felâsheye kemitli <Sessizlik> yasamad. Neymiş bu? Bak, her kim zina, livata, eşcinsellik, içki gibi kötü işlere müptela olmuş, tövbe etmek istiyor. Şimdi bize devamlı telefonuna geliyor. Biz eşcinseliz, tövbe etmek istiyoruz o Edemiyoruz, böyle bir hastalık, doğuştan böyle bir kendimizde haller buluyoruz. Ne yapacağız? Bak ne diyor? Bazı adam livataya düşkün, Kurtulamıyor ya. Eşcinsellikten kurtulamıyor adam. Ne yapacağız şimdi? E, zinaya düşkün çok adam var. Bir türlü zinadan tövbe ediyor. Bu, dikişi tutturamıyor. Ne yapacağız? Tövbe etmek isteyen varsa Perşembe gününden başlayarak 3 gün oruç tutsun. Tam haram aydayız. Perşembe, cuma cumartesi. Bak tam 900 3 senelik deminki oruca denk geliyor. Bugünler içerisinde haram şüpheli yiyecekler yemesin. Haram şüpheli yiyecek yemesin. İşte bu çok az yesin demektir. Ondan sonra efendim kendi parasında haram ve şüpheli olma ihtimali varsa kazancında borç alsın. Borç alsın. Aldığı borçtan yesin o üç gün. O borç parasıyla ekmek zeytin alsın. Çünkü borç aldığı zaman aldığı adamın e, efendim parasının haram olup olmadığını bilmiyor. Kendinde şüphe varsa diyorum ama. Yağlı yiyeceklerden sakınsın. Yağlı derken hayvani gıda. Et yemeyecek. Bütün hayvani gıdalar, böyle süt, tereyağı, kaymak, bütün bu mamullerden sakın. Üç gün ya. Şimdi her gün bu İsvi Şerifi bak ama tarife bak, reçeteye bak. Perşembe günü imsaktan sonra. Perşembe günü, yani mesela dünkü gündü. Bu geçen geceydi. Çarşambayı perşembe. Bu sabah neydi? Perşembe sabahıydı. İmsak ne zaman? yazıyor işte oruç tutan ağzını bağladığı zaman imsaktan sonra ki ilk saat yani bir saat sabah namazına kadar imsaktan sonrası da bir saat sonra camiler namaza baş bir saat bunu zikretecek cuma günü ikinci gün imsaktan sonraki 5 saat sayacak 5 saat nasıl sayılı İmsaktan. imsak kaçta şimdi 5 beş, 541 beş, beş, Efendim şimdi 5.41'den sonra sayacaksın. 10 olur mu be? 6, 7, 8, 9, 10.41 Saat 10:40 40 geçe de ne oluyor? 5. saatte oluyor. O 5. saatte. Ondan sonra cumartesi günü imsaktan sonra 2. saatte. O sabah namazını kılıp yapmak lazım. 2. saatte zaten güneş doğmadan evveldir. 2. saat anlıyorsun mesela. Diyelim 5.41, 6.41, 7.41'de başlıyorsun. Bu saatleri kollayacak. E ben bu saatleri kollayamam diyoruz. O zaman herhangi bir saatte bu ismi okuyacak. Kaç kere okuyacak? Bin kere. Ya samedu min gayri şebi'in Felaşe'ye kemisli ya samet. Ya samedu min gayri şebi'in Felaşe'ye kemisli ya samet. Bin kere bunu okursa diyor Allah onu hidat edip bütün kötü alışkanlıklarından kurtulur. Ee, onun için Haramlardan sakınan takva sahibi biri olur. Günahlardan nefret eder. Allah ona te nasuh tevbesi nasip eder. Şerata muhalif bütün fiillerden onu muhafaza eder. Hadi bakalım. He? Normalde de yapmak lazım. Biz de hoş, zina mina livata yapmıyoruz ama bizim de kendimize göre gıybet, dedikodu, karışık karışık bir şeylerimiz var. Şimdi bunu yapmak ne kadar önemli madde görüyor musun? Bu kadar millet kurtulmak istiyor. Reçete istiyor. Al sana reçete. Hanımlar öyle yazıyorlar. Ne kadar efendim un, ne kadar şeker, ne kadar bilmem vanilya, değil mi? İşte reçete. Gel amel et. Allah seni bütün günahlardan kurtarsın. Allah. Köktaş gibi Allah rahmet eylesin. Sigaraya müpteladır. 80 yaşında buraları sapsarı olmuş sakalı. O duramıyordu sigara içmeden. Ya o diyor bana bir ilaç tarif ettiler. Başladım ilacı içmeye. Baktım ki diyor sigaraya karşı ikrah gelecek. İlacı bıraktım diyor. Sen de şimdi bin kere okurken baktın. Birinci gün, ikinci gün eyvah. Bütün meslekler gidecek. Hırsızlık, hırsızlık. En iyisi ben bunu yarım bırakayım tamamlamayayım da niye? E günahlardan soğuyacağız ya az kalsın. Soğumak nasip olsun inşallah. bunlar amel edin. Burada ne reçeteler var, da ne maddeler, ne maddeler. Yuhşe Aleyhisselam'a indirilmiş. Bu ismi şerifin bereketiyle. Allah Yuhşe Aleyhisselam'ın kavmini ıslah etmiş. Efendim bizim de çoluk çocuğumuzu ıslah edecek Allah. Bütün yanımızda ne kadar? efendim? Daha ne var? Mücerrabattan. besmelerin faziletlerinde. Neler, neler, neler. Şu Arifan dergisi kaç yıl kitaba bedeldir ama Allah size istifade etmeyi nasip eylesin. Alın, dağıtın, inşallah insanlara ulaştırın, hediye edin. Allah da size hayırlı muradlarınıza ne eylesin. Amin. Sübhane Rabbil Ali'yle alel, alel ve elhamdülillah. Rabbil Ali'yle. Salatu ve selamu ala Seyyidin Mursa. Muhammed ve ala aleyhi ve suhamdülillah. Allahümme inna neselükel cenne. Ne'udibike minennar. Allah bize rızana ve cennete ulaştır. Amin. Nâudü bike min şerri hatik ve'n-nar. Allah'ım, biz senden cenneti ve ona ulaşmayı kolaylaştıran her şeyi isteriz. Ve seni ateşten koruruz ve ona ulaşmayı kolaylaştıran her şeyi isteriz. Allah'ım, biz senden Nebi'n Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in hizmetini ve min Muhammed sallallahu aleyhi ve Ve ente'l-mustaanu 'alikel bela. Ve havle ve kuvvete illa billahil ya Rahman Ya Rahim Ya ile lütfe ile Boyunlarımızı cehennemden aca dile. Duamız müstecap olsun ana ile. Tembellik, gevşeklik hallerini izale ile. Fazla uyku uyumaktan muhafaza ile. Allah'ın bütün vazifelerimizi hakkını ifa muvafaka ile. Ölümü çok hatırlamak, çok düşünmek nasıl ile. Her gün ölümü aklımızdan çıkartırmaya Rabbi. Devamlı yatarken, kalkarken ölümü düşünmek nasıl eyle. Lezzetlerimizi kır Ya Rabbi, keyiflerimizi kaçır Ya Rabbi. İbadet huzuru ver Ya Rabbel Alemin. Ve ya nazın, günahlara düşmekten muhafaza ile Çocuk soluklarımızı islah eyle. Ailelerimizi yâreyle, itaatkar ile Vatanımızı, İslam vatanlarını iç savaştan dış savaştan muhafaza ile Asker polisimiz bizi koruduklar gibi sen de onları hıfza ile muhafaza ile. Amin diyendilerini arıca hemde ne eyle. Ne hayırlı dilekler tuttuysak hepsini ihsan eyle. Neşerlerden korkuyorsak hepsinden emin eyle. Amin. Ya Rab. Ölürken ya Rabbel alim. Keşke şunu da yapsaydım. Niye yapmadım? Şunu kaçırdım. Beni biraz daha bırakın. Geciktirin diye. Sızlanmaktan bizi muhafaza Amin. eyle. Ne amel etmişim. Hayatımı, ömrümü taat ve rıza üzere geçirmişim diye. Yüzünüzü ak olanlardan eyle. Ya Rabbel alim. Amin. Allahümme. Salli ve sellem. Ve barik. Ala seyyidina. Muhammedin Nabi Lümin, Al-Habib Al-Aali Al-Qadri, Al-Azim Al-Jahih ve al La ilahe illallah, Al-Halim al Subhanallah, Rabbı Semaatı ve Rabbı al azim La Subhanallah,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 Efendim bahs... buamız tamam. bütün geçmişlerimizin ruhu için el fauntihah Faruk Efendi kardeşimizin annesi muhfiyetem oğlu annemiz ameliyat olmuş dua açıyor Rabbim acil şifalar ihsan eylesin eskisinden ziyade sıhhatine malik eylesin Erdal Kaplan cemaatimizden vefat etmiş ruhu için buyurun Eşhedü en illallah ve eşhedü enne Muhammeden ve Rabbim kabrini nur eylesin, iصال eylesin. Ruhları için El Fatiha.